Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Yakın zamana kadar İslamiyet'e düşmanlık, kafirlere ait bir ordunun bir İslam toprağını işgal etmesi, sömürge haline getirmesi, Hindistan örneğinde olduğu gibi asır boyu orada kalıp oranın bütün nimetlerini kendi ülkesine bağlaması, insanları esir etmeleri, öldürmeleri, hapise atmaları şeklinde hepimizin ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinden beri çok iyi örneklerini bildiğimiz olaylar olarak karşımızda duruyordu. Bugün bu savaş çeşidi mesela Mısır'ın işgal edilmesi Napolyon'un Mısır'a gelmesi türevini bitirmiş durumda. Bugün eğer Mısır imha edilecekse mesela bir toplu saldırı, bütün insanlığın sanki ortak saldırı noktası şeklinde özetlenebilecek bir saldırı altında oluyor. Globalizm diyecekleri bir isimle bütün insanlığı İslam'ın üzerine saldılar. Bütün şeytani cinler de Zaten onlardan önce böyle bir görevi aktif olarak yapıyorlardı. Dolayısıyla biz Napolyon Mısır'ı işgal etmiş, Fransızlar Maraş'ı işgal etmek istiyormuş diye matem tuttuğumuz günlerden hangisine ağlayacağımızı bilemeyeceğimiz toplu saldırılara muhatap olduk ümmeti Muhammed olarak. Bir yandan topraklarımız bütün dünyanın saldırısı altında, öbür taraftan bir mukaddes mefhumumuz, mesela ailemiz saldırı altında, başka bir taraftan ticaretimiz, ekonomimiz saldırı altında, sanki bir insan cehenneme düşmüş de her tarafından Alevler onu kuşatmış gibi korkunç bir sahne yaşıyor ümmet. Şimdi bütün dünyada La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyenler büyük bir saldırı altındalar. Bir tür bütün dünyadaki oksijen varlığı hava, su, her şey Müslüman'a azap etmek için sanki varmış gibi bir sahne ile gibi bir sahne ile karşılaştık. Buna global bir dünya oluşturma diye hedef koydular. İnternetti, iletişim sistemleriydi, enformasyon araçları, uluslararası yapılanmalar, bütün bunlar hepsi bu bahsettiğimiz korkunç görüntüyü oluşturmak için bir araya gelmiş. Düşman orduları gibi hissettiriliyor bize. Globalleşme bir yandan topraklarımızı tehdit eder hale geldi. Diğer yandan nesil güvenliğimizi tehdit eder hale geldi. Öbür taraftan paramızı pula çevirdi eskilerin deyimiyle. Ahlak, insan, ekonomi ve benzeri bize ait ne varsa ya yani bizim olmasını istediğimiz ne varsa toplu bir tehdit ve saldırı altında bulunuyor. Ve işin en garibi de bütün bunları hissedecek kabiliyet ve şuurumuzu da kaybetmeye başlıyoruz. Yani bir yandan uyuşturuyor kene, öbür yandan da zehirliyor ve tesir altında alıyor. Adeta katilinden Zevk alan, zehirli gaz soluduğundan mutluluk hisseder görünen bir insan modeli dünyada oluştu. Evet, bu sadece İslam toprağına ait bir sorun değil. Kamboçya'da da bu sorun var, Güney Kore'de de bu sorun var. Bu işgalci operasyonda baş aktörlerden birisi durumunda olan Çin'in kendisinde de bu sorun var. Evet, Amerika'da da bu sorun var. Bunun mucit güçlerinden olan Fransa'da, Almanya'da da bu bahsettiğimiz kaybolup gitme, eriyip gitme uzay boşluğunda savrulmuş olmaya benzer. Yani bir insanı uçaktan 10 bin metreden aşağıya atıyorsun. O da saatlerce böyle elini kolunu çırparak sonunda bir dağın üstüne düşüyor gibi bir sahne. Oradakiler için yani İslam toprağında, Mısır'da söz konusu olduğu gibi Kamboçya'da da söz konusu, Fransa'da da söz konusu. Orada da bu bahsettiğimiz globalleşme ciddi bir şekilde insan kaybediyor. insan eritiyor. Adem Aleyhisselam'ın soyuyla oynanıyor. Yani ortadaki sorun bizim için bir akide sorunu olarak çok ön plana çıkıyor ama söz konusu olan insanlık sorunu insanı Allah erkekten ve kadından yarattı erkekten ve kadından yaratılan kadın erkeklik ve kadınlığın imha edilmesi için mücadele eder diye bir görüntüyle karşılaşıyoruz ama Fransa'da, Almanya'da, Kamboçya'da Güney Kore'de, Çin'de Tayland'da, Tayvan'da Afrika'nın bir yerinde veya filanca adada Kanarya Adalarında bu globalizmin getirdiği erime ve savrulma büyük bir sorun olabilir fakat onlar için sorun ekonomik boyutludur. En iyimser ihtimalle ırk ve etnik yapı itibariyle acaba Kamboçya halkı kaybolur mu diye bir endişeleri vardır. Kamboçya ile ilgili folklorik birkaç görüntü ortaya çıkarınca da Kamboçya halkı kaybolmamaktadır. Dolayısıyla globalizmi ekonomik olarak da bir sıkıntı oluşturmuyorsa hatta dolar daha iyi girdi sağlıyorsa ülkeye globalizmce bir dualar da yapabilirler. Fakat biz Kamboçya'dan, Tayland'dan, Tayvan'dan, Fransa'dan, Almanya'dan herhangi bir etnik ırktan öteye Allah'la bağlantımız anlamına gelen akide, iman, inanç farklılığıyla bu dünya toprağında varız ve globalizm her şeyden önce bu dünyada iman esaslarını vuruyor iman esaslarını vuruyor İmanı pazarlığı yapılabilir tartışılabilir insanlar karşı öneriler yapabilir bir teori haline getiriyor globalizm müslümanları gelin hepinizi keseceğim diye çağırmıyor ama Müslümanların içinden Kur'an-ı Kerim'i de masaya yatıralım, yanlışlarını bulalım, deme cüreti gösterebilecek bir nesil ortaya çıkarıyor. Bin kişi bir yerde ölüyor, toplu kıyam yapılmıyor. Bir kişi sen niye Allah'a söz uzattın diye protesto edilince bütün dünya onu savunmaya geçiyor. Dini yaşarken hürriyet söz konusu olmuyor dine saldıranlara karşı dini savunurken din düşmanlığı bütün dünyanın global hürriyet anlayışıyla savunulur hale geliyor ben Kur'an Müslümanıyım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetiyim Ebu Hanife'nin mezhebindenim diye sesimi yükselttiğim zaman bu din baskısı olarak yorumlanıyor ama bunların muhalifini aksini yapmak İsteyen birisi için bütün dünya ortak savunma sistemini devreye koyabiliyor. Bunların hepsini oturup konuştuğumuzda bugün dinimizi, imanımızı, akidemizi hangi isimle alacak olursak olalım globalizme harcama diye bir tehlikemiz söz konusu. Bunu yer yer dolar uğruna, yani ekonomik ilişkiler uğruna yapabiliyoruz fark etmeden. Ya da birileri yapıyor biz ses çıkaramıyoruz. Veya global anlayışın ortaya çıkardığı bir algı var. E bütün dünya böyle de Bütün dünya çocuklarını diri diri gömüyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşrif ettiğinde. Yani öyledir diye biz neden razı olalım ki bir benimseme, yani biz Müslümanız ama e, bu Müslüman olmayan kafirlerin dediklerinde de bir hikmet vardır diyen bir uçuk anlayış. Akıl ve düşünceyi yitirmiş bir anlayışla Müslümanların içinden de bu olaya bakabilecek birileri ne yazık ki ortaya çıkmıştır. Bugün biz bunun tahlilini yaparken hiç tereddüt etmeden diyoruz ki akidemiz yani bizi Allah'a bağlayan kanalımız, akidemiz La İlahe illallah, Muhammedur Resulullah'ta özetlenebilecek Allah'la, göklerle bağlantımız, yerin derinliklerine ilen bağlantımız bizim. Evreni kuşatan bağlantımız hiçbir şekilde feda edebileceğimiz bir şey değildir. Namaz kılabiliyor olmamız Hacca Kur'an ile gidebiliyor olmamız yani haccın bu kadar e, aktif olması hiçbir şekilde iki yıl sonra akidemizin bir tarafından koparılmasına izin vermemizin gerekçesi olamaz asla olamaz yani biz eğer akide tehlikesi yaşıyorsak Allah Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an ve sünnet İçimizde değer kaybediyorsa namaz kılmayı biz hangi teraziyle tartacağız? Namaza değer veren şey Allah'a imanımızdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme imanımızdır. Kur'an ve sünneti başımıza tac edişimizdir. Kur'an'ımızın tartışıldığı bir dünyada sessizsek biz, namaza rağmen, oruca rağmen, haccımıza rağmen, sadakalarımıza ve zekatlarımıza rağmen Allah'ın cevabı bize innekum izen misluhumdur. Siz de onlar gibisiniz. Kimler gibi? Allah'ı, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tartışanlar gibiyiz. Dolayısıyla bugün bu globalizm internet ağı sağladı ulaşımı kolaylaştırdı dünya bir avuç oldu bir köy kadar oldu hatta bir köyden de küçük oldu gibi teorilerle eğer sonunda akidemiz tehlikeye girecekse biz bu dünyada yokuz o zaman burada namazı haşa maazallah namazı takfif etmek e, namazı olması da olur demek gibi bir şey söylemiyorum ama mümin namaz kılarsa namazın kıymeti var diyorum ve bu globalizm namaza engel olmuyor. Ama namazı müdafaa eden müminin ağzına çamur dolduruyor. Baskı yapamazsın diyor. Kendi çocuğunu bile camiye götürmeye zorlayamazsın diyor. Zinayı suç olmaktan çıkarmamı istiyor. Hatta, hatta yeryüzünde insanoğlunun en adice işlediği en pis işi, zinadan daha pis işi yapmaya engel olmayı, İnsan hak ve hürriyetlerine düşman olmak olarak yorumluyor. Hayvanı insandan değerli hale getiriyor. Allah'ın yerleştirdiği taşları sökmek istiyor. Allah'ın koyduğu sistem ve bu sistemdeki ağırlık ölçüleriyle oynamak istiyor. Allah yani herhangi bir tarlanın sınırındaki taşla bile oynanmasını istemiyor sınır bozulmasın diye ona bile rızası yokken Allah koyduğu insani ve evrensel kanunlarla yaratılış sistemiyle insan fizyolojisi ve biyolojisiyle oynamaya Allah ne kadar izin verir yani insan fizyolojisiyle oynandıktan sonra bir kavmi göklere kadar kaldırıp oradan yere fırlatmasına Cebrail aleyhisselamın sebep olacak bir adiliği kanunlarla himaye altına almanın kabul edildiği bir yerde camiler yapılmış olması, çok medreseler olmuş olması, sarığın serbest bırakılmış olması hatta üst rütbeli subayların bile bir bağ sakallı olmuş olması, İslam'ın varlığını göstermiyor ki. Aynı sakal Hindistan'da e, başkalarında da var. İngiltere'nin sömürgelerinde de sakallı generaller var. Bu çok bir şey ifade etmiyor. Biz akidemizin değer kaybettiği, kaybolduğu demiyorum. Değer kaybettiği bir yerde namazımızı Allah'a nasıl götürürüz? Namaz müminin, akidesi sağlam bir insanın yapacağı bir ibadettir. Bugün biz bedensel ibadetlerin serbest olması ki dünyada hiçbir zaman namaz cuma namazı olarak engellendi. Kimsenin evindeki namazı engellenemedi 1450 senedir. Namaz serbesttir. Hiçbir zaman çünkü namaz yasaklanamaz. İma ile kılınır kılındığı zaman ama kendi Kur'an'ından şüphe eden ve adı da Müslüman olan insanlar yetişebilir. Bu tehlikeyi biz sezmezsek Hristiyanların Hz Aleyhisselam'dan sonra oturup onlarca çeşit Hristiyanlık icat ettikleri gibi onlarca çeşit İncil yazdıkları gibi bir sürece doğru gideriz. Maazallah modern Kur'an, liberal Kur'an, kapitalist Kur'an, tutucu Kur'an, selefi Kur'an, Arapların Kur'anı, Türklerin Maturidi'ye göre dizayn edilmiş Kur'anı diye Onlarca Kur'an çeşidi na'uzubillah tasavvuru bile insanı felç edecek kadar vahşi bir şeyi yapmış oluruz. Burada kardeşlerim bu globalizm belki bunun için ihtisas edilmedi. Buna evi iddia etmiyorum ama ne için ihtas edildiyse edilmiş olsun bugün globalizm İslam'ı kendi ocağında söndürmek için kullanılmaktadır. Evet tıpkı bilgisayar Başka bir şey için icat edildi. Şimdi insanlık için kullanılıyor. E, bu, bunun gibi olabilir ama her halükarda bugün globalizm akidemizi sömürmek, akidemizi akide olmaktan çıkarmak için vardır. Bunun o çağdaki alternatifi İsa Aleyhisselam'ı Allah'ın haşa oğlu olarak gören Hristiyanların düştüğü bataklıktır. Onlar da Roma kültürünün, Roma ağırlığının altında Ezilmemek için böyle bir sapıkla e, evet dediler. Haşa Allah'ın oğlu dediler. Teslis dediler. Evirdiler, kıvırdılar. Müşrikler topluluğuna döndüler. allah Teala onları kökten yok kabul etti. Siz hiçsiniz dedi. Hiç, hiçsiniz dedi. Onun yerine hak din gönderdi. Bugün, bugünkü adıyla globalizm olan dünyayı topluca imha edilecek bir yere yönlendirme mantığı diye benim Özetlemek istediğim şey esasen akidemizi hedef almaktadır. Neden akidemizi hedef almaktadır? Çünkü bugün Batı çok iyi biliyor ki, Batı kültürü çok iyi biliyor ki, İslam yeryüzünde en genç nesle sahip dindir. Yaş ortalaması İslam topraklarında kırktır batıda yetmiştir bunu herkes adı gibi bilir ki 30 sene sonra bu böyle devam ederse 30 sene sonra Almanya 5 milyonluk cıvık bir ülke olabilir ama inşallah o zamanki Türkiye 100 milyonluk ülke olacak belki genç nesil var yeni nesil geliyor kökü kurumuş yaşlı bir ağaçla yeni dikilmiş bir fidan farkı gibidir bu bunu batı çok iyi biliyor Önce zehirli veya ilaçlı süt tozları getirerek bir on yıllık nesli çürütmeye kalktılar 1950'li yıllarda NATO yardımı olarak. Daha sonra çocuk yaratılmasını önleyecek binbir şeytani hileler getirerek reklamını yaparak. ya. Buna rağmen Anadolu yiğidi, Mısır çölünde yaşayan müminler filan Hindistan'da yaşayan müminler buna kanmadılar. Elhamdülillah Allah Allah da onların ihlasına bereket verdi. Nesil artmaya devam ediyor. Mümin Allah diyen, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyen, Kur'an deyince onu hiç okumamış birisi olsa bile imanı ve teslimiyeti yüzde yüz yerinde bir nesli görünce bu globalizm silahını kullanarak İslam'ı olduğu yerde çürümüş din, Müslüman'ı da İslam'la ilgisi kalmamış ama namaz kılan ama oruçta Ramazan gelince düğüne bayrama dönülen iftar sofralarında şen şakrak Ramazan günleri geceleri geçirilen bir din oluşturmaya yeltendiler. Biz bunun karşısında diyoruz ki İslam'la savaşınız kesinlikle boşunadır. Çünkü Allah İslam'a ölüm yazmamıştır. Küfre, şirke, Yahudile Hıristiyanlığa, Mecusiliğe ölüm yazmıştır. Ve ölüm sancısı yaşıyorsunuz zaten. İslam er geç ayakta kalacak ama bu ayakta kalma süreci esnasında bu pozisyonun değerlendirmesine muvaffak olamayan bazı kulları Allah'ın helak olabilirler. Müslümana çok şey olur da İslam'a bir şey olmaz Allah'ın izniyle diyoruz. Bunun içinde diyoruz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in namaz, oruç, hac, zekat, Kur'an, hafızlık, imamet ve tesettür bu tip şeylerin olmadığı bir Mekke'de 13 sene ne yaptı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? 13 sene ne yaptı? Daha sonra 10 senede ne yaptı? Niye kadınlara 20 seneye yakın zaman tesettüre girindiği emretmedi Allah. Madem levh-i mahfuz'da yazılıydı bu emir, niye ayet inmedi? Çünkü önce insanın kafası Allah'a teslim olur. Akide %100 yerini bulur. %100 akide yerini bulduktan sonra bir kere Allah örtünün der simsiyah kargalar gibi Medine olur. Şimdi Allah'a iman globalizmin bulandırmasıyla bulanmış kafalardaki iman öyle olmasa olmaz mı çarşaf mıydı farz yorgan mıydı farz diye tesettürü tartışır Kur'an'ın ayetlerinde cihadı tartışır kalkar cihat çok ağır der bunları Kur'an söylememeliydi der. der der neden çünkü 13 yıl Allah'a imana kilitlenmiş kafa değil 13 yıldır belki de 130 yıldır Allah'a imanı sulandırılmış ama dev camiler yapılarak da görkemli medreseler yapılarak da adeta teselli edilmiş bir nesil söz konusudur peki kafirler ne istiyorlar dertleri bizi topluca imha etmek mi istemezler çünkü onlara ucuz işçi lazım hiçbir zaman Dünyada Müslümanların ve diğer mağdur nesillerin yok olmasını istemezler. İşçi fiyatları yükselir. Fabrikalarında ekonomik sarsıntı olur. Köle lazım onlara. Sosyal hakları olan, sendikal hakları olan köleler lazım onlara. Dolayısıyla onlar sömürge topluluklardan mutludurlar aslında. Fakat asıl sinsi gayeleri Ali İmran suresinin 99. ayetinde kayıtlıdır ve bunların başını da biz e, Amerika, Çin diyoruz ama bu ayet ve Kur'an'ın pek çok ayeti ey ehli kitap diye başlıyor. Ey ehli kitap, ey ehli kitap yani bugün biz bir geliyor İsrail'e hücum ediyoruz, Yahudi yaptı diyoruz. Sonra Amerika yaptı diyoruz. Hayır, bu yanlış bir siyasettir. İslam'ın İttifak etmiş bir cephe üzerinde düşmanı vardır. Kimdir onlar? Yahudiler ve Hristiyanlar ve onların dümen suyunda giden diğer etnik veya diğer ulusal yapılar. Bu dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini didik didik ettiğimizde çok daha derin bilgilere sahip oluruz. Kul ya ehlel-kitap de ki ey ehli kitap. Kim ehli kitap? İncile i̇man ettiğini söyleyen, Tevrat'a iman ettiğini söyleyen Hristiyanlar ve Yahudiler. Ey ehli kitap! Lima tasuddun an sabilillah men amena? Lima tasuddun an sabilillah men amena? Müminlerin Allah'a giden yoluna niye engel oluyorsunuz? Tebgûneha <-hâ> aywajan. <-i> Sizin derdiniz Karıştırılmış bir İslam olsun istiyorsunuz. وَاَنْتُمْ شُهَدَ Halbuki siz her şeyi görüyorsunuz. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Ey ehli kitap! Bu yaptıklarınızı Allah görmüyor zannetmeyin. 1445 sene önce inmiş bir ayet konuşuyor. bu 1400 sene önce inmiş ayet, bu melunların asıl derdinin sulandırılmış İslam. Akidesi tartışılmış İslam. Peygamberi gün yüzünde tartışılmış İslam. İlk Müslüman nesline ithamlar yapılmış bir İslam. En temel akidevi değerleri çoluk çocuğun dilinde tartışılmış İslam ve tabgûnha ivce. Eğri büğrü bir İslam istiyorsunuz siz. Karşınızda sulandırılmış bir İslam görmek istiyorsunuz. Bugün Batı ve Batı gibi düşünen, bizim Batı diye isimlendirdiğimiz odaklar İslam'ı kökünden imha etmekten daha yararlı buluyorlar neyi? Sulandırılmış İslam'ı. Neden? Çünkü asırlarca uğraştılar İslam'ı kökünden imha etmek için. Bunun olmaz bir proje olduğunu kendileri de anladılar. Daha ucuz maliyetle, onların daha az insan kaybıyla Müslümanların İslam'la ilişkilerinin bozulmasına yönelik çalışmalara başladılar. 200 sene önce, 300 sene önce bunu belki planladılar. Şimdi yaptıklarını yaptıkları çalışmaların sonucunu devşireceklerini zannediyorlar. Eğer İslamiyet Müslümanların dini olsaydı bunu çok iyi başarırlardı. Ama İslamiyet Allah'ın dinidir. Müslümana zarar verebilirler. Allah'a zarar veremezler. İslam olduğu gibi kalır. Cıvıtmış nesil gider Yürekli mümin bir nesil gelir. Yüz cami yapsanız bana, yüzünün mihrabında da ben imam olsam, Allah ve melekler ve kader ve ahiretle ilgili kitaplarla ilgili imanımda sarsıntı olursa beni inandıramazsınız bu ikrama diyen bir nesil gelir muhakkak. Gel geldi de nitekim. Geldi de nitekim. Bu sebeple, bugün, çok sinsi silahlar kullanıyorlar. Ben bir tanesini sadece bu sinsi silahların bir tanesini yani konumuz hep budur diye değil iyi anlaşılsın diye çok güzel, narin bir söz. Ne kadar güzel konuşuluyor, ne kadar güzel anlatıyor denebilecek bir örnek olarak veriyorum. Sık sık Müslüman insan olduğunu zannettiklerimiz bir Şifreyi dillendiriyorlar. Ne diyorlar? Din anlatımı yenilenmeli. Din anlatımı yenilenmeli. Ne demek? Din anlatımı yenilenmeli. Camide okunan cuma hutbesinden, camide yapılan vaazdan, bir hoca efendinin medresede ders vermesinden, fıkıh okutulmasından, tefsir okutulmasından, din dersi kitabı yazılmasından, Vesaire kandil akşamı televizyonda yapılan bir konuşmadan internete bir mesaj verilmesinden veya işte Twitter'da bir Müslümanın bir mesaj atmasına kadar din anlatmak için yapılan şeyler çağdaşlanmalı, yenilenmeli diyorlar. Zannedersin ki diyorlar ki Çinliler Türkçe anlamıyor, Arapça anlamıyor Çince Twitter atalım. Çince hutbe okunsun diyorlar zannedersin. Öyle değil. Ne diyor? Bir, Kur'an-ı Kerim'den cihatla ilgili, kadınla ilgili, emri bil ma'ruf ve nehyi anil münkerle ilgili, Yahudileri zemmeden, Hristiyanları zemmeden ayetleri tıraşla. Çiçek, böcek, hava şartları, iklim şartları, yeşilliğe dikkat, hayvanlara saygı ayetleri kas dini söylem yenilensin derken bunu kastediyor. Buhari diye bir şey tutturma. Tapu gibi bir kitap olmasın. Ya ne olsun? Kadınları üzecek ayetleri çıkar. Miras konusunu çıkar. Cihat konusunu çıkar. kiramdan Ömer bin Hattab'ın sana anam babam feda olsun ya Resulullah sözünü çıkar. Çünkü kahvede oturan Müslüman Ömer'e kendini ölçtüğünde Müslüman olmadığını düşünüyor. Çocuğuna Ömer adını veriyor. Oğlum da böyle Ömer gibi mücahit olsun diyor. Hasret gideriyor. Ömer'i kaldır. Ali'yi kaldır. Ebu Bekir'i kaldır. Ümmeti Muhammed'e ittifakı bir arada olmayı emreden ayetleri manevra yaptır. Kavga gürültü olsun. Söylem bu. Söylem tazeleme. Söylemi çağa uydurmakla kasıtları budur. Bunu hiçbir şekilde gizleyemezler. Elbette biz bir tecdit yani yenilenme söz konusu var dinimizde. Ne zaman ama cihadı unutan insanlara her yüzyılda bir cihadı hatırlatacak bir yenileyici gelecek diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Emri bil maruf ve nehyanil münkeri unutan, mirası Allah'ın indirdiğine göre taksim etmeyi ihmal eden, Tesettürü ihmal eden, erkeklerin hakkı riayetini kaldırdıkları dönemi yaşayan nesillerde bir din yenilenmesi olacak. Ömer bin Abduraziz gibi birisi gelecek. Elbette, imanı sulandıran nesle karşı bir yenileyici muhakkak gelecek. Bu yenileyici bizde var ama onlar öldüren yenileyici istiyorlar. Otanazi yapacak bir doktor istiyor. Biz hayat veren bir doktor istiyoruz. Bu sebeple bugün Müslümanlar olarak bu din söyleminin yenilenmesini ve bunun ya öyle bir söyleniyor ki zannedersin veda hutbesi dinler gibi. İlahiyatçısı bunu söylüyor. Diyanet görevlisi yer yer bunu söylüyor. Medreseci hem klasik kitap okudu hem yeni bir sistem bulmak lazım diyor. Herkes bir yenilikten söz ediyor. Ama bir Allah'ın kulu bu yenilikle ne kastettiğini söylemiyor. Ya yeni bir sistem, mikrofonla konuşuyorum işte. Mikrofon yeni bir sistem. Eskisi gibi böyle anons yapmıyorum. Yok onlar değil söz konusu. Söylerken mesela, Allah diyor ki demeyeceksin. Adeta Allah rica ediyor, dinini savunur musunuz? Demeni istiyorlar. Söylem yeniliğinle kastettikleri bu bunların. Allah cihatta ciddi olun. Şiddetli görünün. Müminler kendi aralığında merhametli olsun. Kafir düşmanlarına karşı şiddetli olsunlar ayetini okumanı istemiyor. Niye? E bütün dünyanın dikkatini çekeriz diyor. Niye? Dünyanın en pis suçu kanunlarla himaye alınırken, niye dikkat çekilmiyor da Allah'ın bir ayeti konuşulurken dikkat çekiliyor? Biz kitapları eskiden kağıtlara, tahtalara veşaya yazamıyorduk, ezber yapıyorduk. Şimdi modern matbaa sisteminden istifade ediyorduk. Bak ne güzel, yenilik var. Sen istersen betonlara yaz, onları taşlara yaz. Önemli değil, onu demiyor sana. Allah'la bağlantı hattımızın koparılması mücadelesi bu. Bu nedenle globalizm ne için keşfedildi, hangi gerekçeyle oluştu veya oluşturuldu, bunu biz aşıyoruz ve karşımıza çıkan musibetin bize maliyetini konuşuyoruz biz şimdi. Ve bunun da en vahim noktası bu böyle yürüye yürüye sonunda karşımıza bizden de birilerinin bunu kabul etme sonucunu getirdi. Yani globalizm içimize sindi. Bugün İslam topraklarında sekülerizm, laiklik neredeyse Kafirler tarafından terk edilmiş de son kale bekçisi bizmişiz gibi bizim elimize kaldı. Batı terk edecek layıklığı bize emanet ettiler bunu. Liberalizm kendi içinde sürtüşüyor. Müslümanlar bunu savunmak istiyorlar. Bu geldiğimiz nokta ciddi bir risk oluşturuyor. Bu risk akidemizin üzerinden bizi vuruyor. Din hürriyeti diyorlar ama ibadete din veriyor. İtikadı kendi bloke ediyor. Benim gibi inan, istediğin kadar namaz kıl diyor. Benim gibi inanmadıktan sonra, sulu bir din anlayışın olmadıktan sonra kıl veya kılma, sen tehlikelisin diyor. Bu sürtüşme kardeşlerim. Yani hakla batılın bir sürtüşmesi bu aslında. Ama biz bugün e, ortaya Çıktığında bu karşımızda şöyle bir sorun olarak bunu görüyoruz. İnsanlar bu globalizmi, liberalizmi izi, mizi, mizi ne varsa mizilerini bunların toplamını akılla üretiyorlar. Sonra bunu paralarıyla şirin hale getiriyorlar. Silahlarıyla da koruyorlar. Dolayısıyla burada bunların Yol göstericisi esasen şeytan olmakla beraber aklı kullanıyor şeytan. Akılla icat ediliyor, parayla şişiriliyor, silahla korunuyor bu. Müslümanlardan da böyle bir şeye sahip çıkanlar ne yapıyorlar? Akıl önderliği söz konusu olunca Müslüman da olması gereken vahiy önderliği geride kalmış oluyor bunun için bir müslüman akademisyen olduğunu zannettiğimiz kişi bir İmam hatip talebesi bizimle beraber camiye gelen birisi ya sen öyle diyorsun ama bu, bu aklıma uymuyor benim diyor sen nesin la sen ne zamandan beri aklın Allah'ın vahyiyle boy ölçüşecek haldedir senin aklın nedir bir kilo bile etmeyen sulu cıvık bir et akıl dediğin şey senin. Ümmeti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerini ve Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini hangi etle tartışıyor? Akıl cüretiyle tartışıyor. Bugün globalizmin Müslümanları getirdiği en riskli nokta vahiy ile aklı yer değiştirme noktasıdır. Allah dedi, bitti. Peygamber dedi, bitti. Sözünün yerine siz ne düşünüyorsunuz bu ayete karşı? Sorulabiliyorsa Müslümanım diyen bir toplulukta ortada vahyin değer kaybı söz konusudur. Sanki vahyi filan tarih mezarlığında bulunulmuş bir anıt eser gibi görüyoruz biz o zaman. Hatta anıt eserlere insanlar dokundurtmuyor. Birleşmiş Milletler'in himayesi altında tutuluyor da Kur'an'a istediğin gibi sataşabiliyorsun. Yani bir yerdeki bir heykeli kıracağım ben diye birisi eline bir çekiç alsa bütün dünya üstüne geliyor. Ya tarihi eser ne yapıyorsun sen Birleşmiş Milletler'in UNESCO'nun koruması altında diyorlar. Vahye gelince vahiy isteyenin istediği gibi sataşabildiği bir değer. Değer olmaktan da gitgide çıkıyor tabi. Bu arada çok daha başımıza gelmiş büyük musibetlerden birisi de bu bahsettiğimiz şey bundan 150 sene önce Hollanda'da işte bir fikir adamının, filozofun dedikodularıydı. Amerika'da filanca yazar bunu savunuyordu. Hindistan'da üç tane işte Hinduizm'den yeni çıkmış, İsviçre'ye kaçmış birileri bunları söylüyordu. Bizim topraklarımızdan işte İngiltere'de Doktora tezi yapmış gelmiş birisi bunu söylüyordu. Şimdi başımıza gelmiş felaketin en ağır boyutu bu İslam'ı vahyinden koparmış, akidesiyle oynanmış anlayışın sistemleşmiş güçler tarafından savunuluyor olmasıdır. Bir sistem oluyorlar. Bu UNESCO oluyor. Birleşmiş Milletler'in kadınları inceleme, kadınları koruma komisyonu oluyor. Filanca bilmem ne kurumu oluyor. NATO oluyor, o oluyor, bu oluyor. Kurum oluyorlar. Sen anayasa yapsan bile oraya sana imza attırdığı için anayasanın üstünde bir güç haline geliyor. Senin parlamenton toplanıp bunu değiştiremiyor. Kurumsallaştıkları için, müessese düzeyine geldikleri için de eğitimde iman konusunda ve benzeri alanlarda seni karşısına oturtuyor. Sen oturuyorsun. Avrupa, insan hakları bilmem ne, melanet birliği diye bir birliğin üstünde oturuyorsun. Bundan sonra kadınlar erkek, erkekler kadın olarak nüfusa kaydedilecek. Tamam mı diyorsun? Peki efendim diyorsun. Avrupa'da bir bilim adamı diye birisi, bir filozof, bir sosyolog sana teklif etmiyor bunu. Senin kapısında dolaştığın Avrupa, Güç oluyor. Bütün gücünü, kurumsallığını topluyor. Yedi kıtayı temsil eden bir yapıyla karşına çıkıyor. İmzala bunu diyor. E zaten güç olarak sen onu üste tuttuğun için imzalıyorsun. İmzalayınca e ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Senin anayasan hiç oluyor. Kanunların hiç oluyor. Vatandaş istemedi. Kim oluyor la vatandaş? İstememe hakkı da devletin verdiği bir hakkı. Devlet istememe hakkı veriyor sana. E tamam istemeyebilirsin sen diyor. O hakkı vermediğime göre isteyeceksin diyor. Demokrasi ayar düğmesi elinde tutulan bir şeye dönüşüyor. Bütün dünyada kraliyete karşı şu şu şu sistemlere karşı çok dayatmacı diye şeriata karşı getirilmiş Demokrasi. Sonunda bir bakıyoruz ki demokrasinin beşiği Fransa'daki bir anlayışa karşı hafif içinde hissiyat hissedince antiseminizmle ilgili şöyle düşünüyorum dediğin an hapsi boyluyorsun. Ya hani insanlara söz hürriyeti vermiştin sen? Bırak bir deli de böyle desin. Hayır. Delirmek de suç. Deliremezsin. Delirmek de suç. Elhamdülillah ki Allah biz bu topraklardan ölüp gitmeden önce bu oyuncakların hepten çocuk oyuncağı olduğunu bize gösterdi. Elhamdülillah. Böyle gözümüz açık gidecektik dünyada. Elhamdülillah şeriatımızın ne kadar pak olduğu, ne kadar yeryüzünün çok üstünde gökler, gezegenler düzeyinde olduğu mesafe itibariyle elhamdülillah içimiz mutlu bir şekilde Rabbimize imanımızı takviye ederek yürüyoruz. Peki ümmeti Muhammed bu kadar açık seçik gafletin içine neden girer ki ya? Neden girer ki? Bunu herkes görüyor ki ya senin insanlık geninle oynanıyor burada. Ve bir kurum olmuş bilmem ne sanat değerler koruma bilmem ne statüsü diye bir birim uydurdu. Kendilerinde hiçbir şey yok ki Afrika'daki bir kasabada bir iş yapıyor. Bir de İstanbul'daki bir toplantıya katılıyor. Kendi ülkesinde bütün kiliseler küf bağlamış, örümcek bağlamış Ayasofya'ya himaye kanunu çıkarttırmaya çalışıyor. Yani bu açık açık gafleti Müslüman nasıl görmez? Görmez. Neden görmez? Çünkü Allahu Teala Câsiye Suresi'nin 23. ayetinde bu formülü önümüze koydu. Şimdi dikkat ediyoruz. E ferayte men ittaqa şu zevklerine tapınıp ilah edinenleri görüyor musun? Start bu. İndir şarteli. Allah'a, Kur'an'a ve vahye mi tabisin, bağım, bağlısın, zevklerine mi? Zevk nedir? Ekonomik ilişkiler akrabalık ilişkileri, coğrafi bağlantılar, zevkler, arzular, cinsel tutumlar, yemek şehveti, damak tadı, ne dersen de artık, seni yatağına esir eden, mümin basiretiyle bakmanı engelleyen, önce Allah, önce Allah, ve tek başına Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, yerine biz de, biz de diye bir kitleyi bir şahsı öne çıkaran anlayış bir kere bu kararı verdi mi? O adallahullah Allah onun sapıklığını yazar. Onu sapıttırır Allah. Niye? Sen bir defa tercih ederken sadece Allah var bu kainatta. Başkası yok değil. Allah var. Cuma namazında beraberiz. Cumartesi işimize bakarız. Der gibi. Haşa, mağaddallah, biz tutum içinde oldun sen sen wa adalhu Allah, onu da Allah ne yapıyor? Sapıttırıyor. Demek ki bu büyük sapıklık akımı Allah'ın onayıyla oluyor. Ala ilmin, bunu da bile bile yapıyor Allah. Bu ala ilmin çok önemli bu ayette. Böyle bir karambolde değil bu işler. O bile bile Allah'a rağmen beşeri bir mantığı, arzuyu tercih etmişti. Madem bile bile sen Kur'an'ı bir kenara koyuyorsun, şeriat olması da olur diyorsun. Gerisini de Allah bile bile senin ayağını kaydırıyor. وَخَتَمْ عَلَى ve kalbi, Gözleri köreltiyor Allah o zaman. Kalbi kilitliyor. E gerisi ne olacak? Gerisi de zaten yuvarlanmış gitmiş. Bugün şu soruyu soramıyoruz maalesef. Hangi soruyu sormamamız lazım manasında. Ya bu kadar Müslüman niye bunları düşünemiyor? Baştan Müslümanlar yön tercihi yaparken Allah'a giden yönü değil, makası heva ve arzuya, zevklere ve diğer şehvi duygulara doğru, yani dünyada kök salmaya doğru çevirdiler. O tarafa dönünce de Allah bu tarafı kilitledi. O zaman üç kişi beş kişi kaldı. Kitleler o tarafa gidecekler. Ve böylece batı uygarlığı camide namaz kılarken bile dikkatimizi çekecek kadar peşinden, peşinden sürüklenilecek bir sistem haline gelecek. Allah'la Allah'ın kulları arasında bir köprü vazifesi yapmak ve sürekli Allah'a imanı pompalayıp Allah'a imanı taze tutmak için mücadele yapması gereken alimler pısırık kalıp en iyi ihtimalle bu enerjiyi vermemiş olacaklar. Kaldı ki batıya doğru sürükleyen tavırlarıyla batı kültürünü daha pohpaflanmış hale getiren alimler bile oldu. Buradaki en büyük vebal hiç tereddütsüz alimlere aittir. Bunda hiç tereddüt etmiyoruz. Neden? Çünkü şeytan 24 saat çalışacak elbette. 24 şeytanın işi ne? Bu işten geçiniyor şeytan. Ama alimlerin vazifesi, 40 alim, 1000 alim, 2000 alim kaç kişiyse veya tek alim, kimse tek başına tutup bu mücadeleyi cephe kuracak olmaz. Yanlış yöne gidiyorsunuz diyecek. Allah ona rahmet etsin. Mağfiret etsin. Said Nursi bunu yaptı. Ama 500 kişilik bir ekibi olmadığı için, ancak bu kadar yapabildi. Bir imansızlık ve vahyi değersiz hale getirme furyasına karşı bu dik duruşu yaptı. Bütün alimler himmet edip bunu yapsalardı, iskilipli gibi rahmetullahi aleyh, ayakta durma mücadelesini çok ciddi yapsalardı, ümmet bugün daha iyi durumda olurdu. O bir kısım alimler meseleyi sadece bir, şapka takıp takmama meselesi olarak anladılar. Sadece e, yazı yazarken sağdan mı başlayacağız, soldan mı başlayacağız düzeyinde bir devrim olduğunu zannettiler yapılanların. Yapılanlar daha büyüktü. Daha köklü değişim yapılıyordu. Bunu alimler anlamayınca zaten boşlukta kalmış, savrulmuş nesiller bunu hiç anlamadılar. Dolayısıyla aklın kutsallaştığı bu dönemde aklın kutsallaştığı diyorum çünkü insanın ya vahiy diye bir kutsalı olur ya akıl diye bir kutsalı olur aklın kutsallaştığı bir dönemde hiçbir Allah'ın kulu bu kadar niye boşanıyor insanlar niye aileler yıkılıyor diyemez çünkü akıl kendisine tapınıyor ve ona tapınacak birileri istiyor. herkes kul arıyor kendisine Allah'a kul olmak diye bir dert olmuyor herkes zevklerine tapınıyor e dolayısıyla ahlak da çöker Aile de çöker. Laiklik de kötü bilinse bile taraftar bulur. Neden? Çünkü kötü dediğin laiklik birilerinin ekmeğine yağ sürüyorsa sakıncasızdır. Bu sebeple biz Müslümanlar arasında mevcut durumu esasen, esasen 13 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de ne yaptı, ne eğitimi yaptı, diye idrak edememekte aramalıyız biz bunu bu sebeple önümüze çıkmış olan bugün mesela Arapça bilmiyoruz Arap ülkelerinde bile Arapça hakkıyla bilinmiyor Arap yani Kur'an-ı Kerim Arapçası konuşuyor atları Arap konuştukları da lisan literatürü olmayan sözlüğe sığmayan bir kavram sözlüğü bile yok Kur'an Arapçası diye bir şey yok ortada zaten Kur'an Arapçası kaza ara biri konuşacak olursa ihvancı diye hemen tutuklanıyor e, İhvan-ı Müslümin'in Fasih, Kur'an Arapçası diye bir derdi var. Hemen ihvancı oluyor. Yani insanlar neredeyse Kur'an Arapçasını Cuma hutbesinde bile kullanamaz hale geliyorlar. Allah'tan henüz Fatiha'yı argo dille okumuyorlar. E, Arapça zayıfladıkça aslında Ümmeti Muhammed'i tutkal gibi bir arada tutan Kur'an dilinin zayıfladığını anlayamamak ciddi bir zafiyet. Her halükarda Ümmeti Muhammed bugün kendi kavramlarıyla bile oynanmasında sakınca görmüyor. Mesela sünnet. Çocukları sünnet ettirme düzeyine düşürülmüş. Sünnet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem demek. Ehli sünnet kelimesi o kadar kolay kullanılıyor ki. Ya ehli sünnet Müslüman demek. Dilde sakız yapılır bir şey mi bu? Cihad. Kabalığın adı olarak konuşuluyor. Müslüman bunu dinleyebiliyor. Vela ve bera diye bir şey var. Yani Müslüman'ın dost kadrosu, Müslüman'ın düşman kadrosu. Bunu Allah için birbirine sorsun, Bu böyle bir şey var mı diye. Kur'an'da var. Peygamber sallallahu aleyhi ve hadislerinde var. E bizde yok ama. Niye yok? E Çünkü bizde vatandaşlık onun yerini alıyor, ırkımız onun yerini alıyor. E komşuluk onun yerini alıyor ama Allah için... Allah'ın ismiyle bir arada kenetlenmeyi bir türlü içimize sindiremiyoruz. Ashab-ı kiram, her biri sanki ilkokulda arkadaşlarımızdı bizim. Böyle bir şey olmaz. Haramlar, farzlar, e, zahit ne demek, Arapçaya niye Arapça diyoruz, Arapların dili olduğu için mi? Oturup bugün bu sıkıntılarımızı başından sonuna kadar düşündüğümüzde Müslüman bütün dünya öbür tarafa gidiyor diye bir evhama kapılıyor. Bütün dünya öbür tarafa gidiyor doğru ama Allah bizi kendisine bekliyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin.